Gel bu ikisi, Hazreti Hz. Adem ile Havva valideniz. Cemiyen ikiniz birlikte ininiz. Fakat uzaktan uzakta şeytan da iblis de bunun kapsamındadır. Şeytan da cemlette olmasa dahi Oralarda bir yerdedir yani yakınlarında bir yerdedir. Ademe vesvese verebilecek bir mesafede uzaklıkta dışarıdadır. Onun da aşağıya indirilmesi gerekiyor. İnanıyoruz. Bağvukum di bazı adu. Kiminiz? Kiminize düşman olmak üzere? Burada. Kapsamında Adem Aleyhisselam'dan gelecek zürriyete de hitapsız konuşuruz. İnsanlar da şeytan da. Şeytan insanlara düşman olarak indiği gibi Adem Aleyhisselam'ın sulbünde bulunan insanların bir kısmı da bir diğer kısmına düşman olarak yere inmiş oldu. Ama bu düşmanlık hali üzerinde biz sizi bırakmayacağız. Daha doğrusu isteseniz siz bu halden kurtulabileceksiniz. Bunun için ne gerekiyor? Senin ma yetiyen lekum huda. ne vakit eğer benden size bir hidayet gelecek olursa hemen اِتَّبَعَ هُدَايَةً Benim hidayetime tabi olan kimse فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ Doğru yoldan da sapıtmaz ve zah Ayet kelime şuna işaret ediyor. Hidayet yani dünyada şeytana rağmen izlenecek doğru yol Allah'tan gelen hidayet ile tespit edilir. O hidayete tabi olunarak şeytana karşı gelir. Düşmanın şerrinden korunabilir. İşte diyor, beni seve benim benim ve kim tabi olursa, kala yıldıllı, kala yashak. Ne tapıdır, ne de ben mahvolur, ben çeker, zorluk çeker. Ama, ve ben ağrada am Zikri, benim zikrimden ayırdımdan, Peygamberler ile indirdiğim risaletlerimden. Kim yüz çevirirse فإن لَهُ <بَمْكَى> şüphesiz onun dar ve sıkıntılı bir geçim yaşantısı hayatı olacaktır. Üstelik ve nahşuruhu yevmel kıyameti Kıyamet gününde de onu kör aşerici. Var maaşet. Buradaki dank var sıkıntılı geçim. Bakin çağlar günümüzde şu materyalizmin çağında hatırımıza gelen var gelir değil. Sıkıntılı maaşet İcabında her türlü konforun mevcudiyetine rağmen kalbin rahat ve huzur bulamaması ruhun endişe ve telaştan kurtulamaması halidir. Kalbinde bir insanın darlık varsa ruhu sıkıntılardan kurtulamıyorsa bu insan isterse Taber ve söyleyin bir eliyazda bir elif balta olsun. Hiçbir kıymeti fahiş etmez. Bunların hiçbiri Allah huzur vermez. Üstelik biz dünya hayatında böyle sıkıntılı yaşattığımız gibi ve nahşuhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşreder. Koş, cezabı diyeceğim. "Köle Rabbim'e hâşr ettiğim âme, Rabbim neden beni körü olarak hâşr etti? Senit ve ben kütü basıra. Benim çok görüyordum. Görseydin Allah'ın hidayetini görecekti. Yoksa taşı toprağı görmenin, ağacı taşı görmenin bir faydası yok, yeterli değil oldu. Bu hafayrı bir nimet. O doğru. Fakat kalbi kör olanın gözünün görmesinin ona bir faydası yok ki. Hakkı hidayeti görmeyenin gözü görmüş ne fark eder? Hatta belli bir süre sonra veya anadan doğma bir kör için gözlerin olmasıyla olmaması arasında belki çok fark da yok. Çünkü Cenab-ı Allah insandan bir duyguyu aldığı zaman onun yerine başka duygular verir. Başka imkanlar verir. <gülüyor> Cenab-ı Allah onun ahiretteki <gülüyor> körlüğünün sebebini dünyada hidayete karşı körlük olduğunu beyan etmek üzere buyuracak ki hale Evet böyle doğru dediğin gibidir. Sen dünyada gözlerin görüyordu. <gülüyor> Ayetlerim sana gelmişti sen onları unuttun. Onlara gereken önemi vermedin. Gereklerini yerine getirmedin. Onlara itibar etmedin. Kulak asmadın. Onları hatırlamadın bile. İşte bugün de sen işte bu halde unutulacaksın, kalacaksın yani. Seni bu halde bırakabilirsin. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah her bir iyiliğe mükafatı olduğu gibi her bir kötülüğe de ona den ona uygun bir cezası vardır. Diyor ki وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ İsraf aşırıya gitmek demek. Burada günahta aşırıya gitmek. İşte günah işlemekte aşırıya giden ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseleri böyle cezalandıracağız. Ahirette kör olarak haşredilecekler ve o halleriyle bırakılacaklar. Ve le'azâbul âhireti eşeddu ve abqâ hiç şüphesiz ahiretin azabı daha şiddet, daha korkunç ve daha kalıcıdır. Buradaki daha sonsuz maalesef. Anlatılamayacak kadar sonu tasavvur edilemeyecek kadar şedid, şiddetli alır ve sonu gelmeyecek şekilde de kalıcı anlamında. Bu Afsa, "Lam yehdilhüm, kam ahlekna qadim min al-qurun, yemushun fi masakin." Kendilerinden önce helak ettiğimiz, ve onların mesken tuttukları yerde yürüdükleri nice kavimlerin bulunması onlara doğru yolu göstermiyor Doğru yolu görmelerine niçin sebep teşkil ediyor Biliyorsunuz Az, Semut, ve Hud kavimlerinin yaşadıkları bölge Ürdün ile Hadramaut arası. Yani Arap Yarımadası'nın güneyiyle kuzeyi arası. Ve Araplar o zaman yolculuklarında gidip geldikleri zaman, onların yaşadıkları yerlerden de geçiyorlar. İşte Cenab-ı Allah. Çünkü biliyorsunuz, Kureyş Kuresi'den ne diyor Cenab-ı Allah? Ruhle <gülüyor> teşitel kışın Yemen'e yolculuk yaparlardı çünkü orası sıcaktı. Yazında Şam tarafına. Zorculuk yapıyorlardı. O zaman da orada soğuk kalkmış olur. İşte bunların meskenlerinde yürüdükleri bu kavimlerin halini, geçmişini görmektedirler. Bu onların hidayet bulmalarında niçin sebep oluyor? Bugün dünyada turizm Birçok ülkenin gelirlerinin hemen şöyleyim, önemli bir kalemini teşkil ediyor. Fakat <gülüyor> kimsenin Kur'an-ı Kerim'in içinin doldurulmasını istediği şekilde seyahat ettiği pek yok. İbret için gezilir. İbret almak için. Sadece vay be bizden öncekiler neler yapmış Aa şu da olmuş, bu da olmuş. Şurayı da gördüm, burayı gördüm. Bu çok sıradan bir iş. O insanlar burada ne yaptılar? Nasıldılar? Ne hale geldiler? Niçin böyleydiler? Neden böyle oldular? Gibi sorgusuz sualsiz bir seyahat insana fayda sağlamaz. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in emrettiği seyahat şekli bu değildir. <gülüyor> <gülüyor> Fesirû fil ardi sandurû şeyfe kânen atibetül evvelî yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna ibrekle bakın. Aklınızı kullanarak, nazar ederek bakmayın. Öncekilerin akıbeti nasıl? Niye bu hale geldi? önce için müminin her bir halinin imanı ile akidesi ile bağdaşan bir muhtevası vardır imanının akidesinin gereği olan bir muhtevaya sahip olarak o yapacağı işi yapar. Mümin de kafir de görmüşte ortak bir çok özelliğe sahip olabilirler. Mesela mümin de yer kafir de. Ama müminin yemek yemesinin maksadı farklı olur. Mümin Allah'a ibadet edecek gücü bulmak için. Yer, yediği zaman da helal olanı arar, haram olanı yememeye çalışır, Allah'ın hududunu gözetir, nimete şükreder, muhtaç olanı düşürür. Muhtaç olanın ihtiyacına koşmaya çalışır. Vesait. Müminin sadece bir yemek faaliyetiyle alakalı kısa bir gösterge. Kafir ise Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi Fiyakulune ve yetenet ta'ud Yerler ve yararlanırlar. O kadar. Hayvanların yedikleri gibi yerler çağırıyor. Faydalanım. Başka bir şey yok. <gülüyor> Mümin iffetini korumak için evlenir. Erkek olsun kadın olsun. Allah'ın evrettiği şekilde hürriyet sahibi olmak için. Beşeriyetin neslinin devamı niyetiyle ve bu niyetinin ecrini alır. Kafir için öyle bir mesele yok. Aman aman aman çocuk gelmesin benim nızkıma katılacak. Ben derdim mi yok ya çocukla uğraşıyor? Hali var? Arada fark var. Fark var. Dolayısıyla benzer haller bile müminde ayrı bir muhtevaya sahiptir. Onun için müminin gezip tozmasının da bir anlamı var. Ve öyle ki gezisi, ki buna gezi dedi, bir gezidir tabii. Sireti, yaşayışı yolculuğu, haç yolculuğu nedir? Bir ibadettir. Haccın muhtevası bizim diğer seyahatlerimize de o seyahatlerin çerçevesinde o seyahatler oranında onlara yansımalı. Hac seyahat olmakla birlikte bir ibadettir. Dolayısıyla her bir seyahatimizin ya bir ibadet veya ibadete yardımcı destek ek bir husus olması icap eder. Gezip gittiğimiz yerlerde gördüğümüz olaylar eğer bizi onların o karşı karşıya kaldıkları zor durumlara maruz bırakmamak üzere Adet etme niyetiyle dolaşmıyorsa veya bu niyetimizi pekiştirmiyorsa bizim gezmemizin çok ciddi bir faydası olmayacaktır. Ama günümüzde Müslümanların gezip dolaşmalarının kendilerine ve hatta göz önünde bulundurmaları gereken bir manası daha vardır. Bizler bir zamanlar Muharra'dan semer kaptan Endülüs'e kadar ifade ise bütün dünyamızı dantel gibi medeniyetimizin muhteşem ve müstesna eserleriyle dolanmıştık. Kütüphanelerimiz kitaplarla dolup taşıyordu. Şehirlerimizde saadet ve mutluluk vardır. Tarlalarımızda, köylerimizde Rabbani bereket her tarafı kuşatıyor. Çünkü insanımız Allah'a şükretmesini biliyordu. Zekat veriyordu. Sadaka veriyordu. İlim ile diyordu. Yöneticilerimiz adil olmaya çalışıyordu. Doğru yoldan sapma ihtimalleri olduğu yerde alimlerimiz devreye giriyor. Onları uyarıyordu. Atkezerimiz bir uçtan bir uca İslam adaletini insanlığa taşımak için uğraşıyordu. Cihad ediyordu. Bir kafirin mümin olarak ebedi mutluluğa ulaşabilmesi için canını feda ediyordu. Hatta kendi vesilesiyle birisinin hidayete ermesini ölse bile kendisi için büyük bir, bir saadet kabul ediyordu. Ve şimdi o diyarlarda o insanlardan o nedeniyetten o ruhta, o yücelikten bir eser kalmamış. Merhum herkesin bir zamanlar Bursa'nın işgali dolayısıyla yazdığı bülbül şiiriyle alakalı olarak zikrettiği o her tarafın harabe olması bugün İslam dünyasında tecelli etmiş. Hüseyin tahribat haklıların eliyle olmuyor. Şimdi elimizle yaptığımız tahribat. ya İşte gezerken bunları görebilmeliyiz. Ümmetin <gülüyor> bu hale gelişini şu anda gezmeye de gerek yok. Haberler bilmem neler vesaireler neyin ne olduğunu artık gösteriyor. Olup bitenden ifade yerindeyse içi kanamayan bir Müslümanın haberdar olmakla bir bilgisayar. Ben imanından şu. edeyim. <gülüyor> Neler neler oluyor bugün bu dünyamız. Ve akan kan Müslüman kanı başka bir şey değil. Tahrip edilen yıkılan hamlaç pamuğu gibi atılan İslam dünyası. Özellikle yer belirtmeye hiç gerek yok. Çünkü her taraf bizim. İstanbul ne kadar benimse sen da o kadar benimdir. San'a ne kadar bir Yemencininse İstanbul'da o kadar onur. Biz İslam dünyasının hiçbir karışı arasında fark gözetemeyiz. Tıpkı müminler arasında fark gözetemeyeceğimiz. Bizim diyarımız Çin'de. Bizim topraklarımız bombalandır bizim insanımız öldürüyoruz. Ve bunu biz yapıyoruz. Vallahi büyük bir fecaattır. Ümmetin bir an önce kendisine gezmesi toparlanması lazım. Böyle bir seyahat bizi hidayete erdirmedi. Aklımızı başımıza dövüşürmemize sebep teşkil etmedi. Niçin? İşte bu اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ بِيهُ لِذُّهَا Şüphesiz bunlarda akıl, fikir duyanlı düşünce sahibi kimseler için pek çok ayetler, alametler var. لَآيَاتٍ بِيهُ Çok ayetler, belgeler, alametler Yani diyor bu ümmetin uyanması için fezalardan ezanın sesinin silinmesi mi lazım? <gülüyor> Orhan'ın beyninde nakusun yani canın çınlaması mı lazım? O hale geldik ki adeta bunlar fiilen olsa İlha yıkmayacağız. Nakus değil çünkü artık bombalar inletiyor İslam dünyası. Çaresizlerin feryatları inletiyor İslam dünyası. Açların, mazlumların, yetimlerin, kimsesizlerin. Kimse şunlar, bunlar maazallah. Demesin. Onlar geldi de şöyle oldu, böyle oldu. Bazen bazı gafillerden benzeri ifadeler işitebiliyorsunuz. Bunları uygun bir dinden uyarmak lazım. <Gülüyor> Biz 80-90 seneden beri bizlere dayatılan bu sınırların hiçbirisini tanıyor. Bunların tamamı Allah düşmanlarının bize dayattıkları sınırlardı. Hiçbirisi bizim sınırımızdı. Vaktiyle Cemil için dediği gibi. Bir zamanlar dünyada bir biz vardık, bir de küffar. Devletimizin sınırlarını kılıçlarımızın ucuyla çizerdi. Bu sınırları bizim kılıçlarımızın ucu çizmedi ki Bu sınırları birileri bize dayattı. Ondan sonra bu kadarla da kalmadılar. Bunları da parçalamanın yollarına girdiler. Sükir adamları, ilim adamları, strateji adamları vesaireler, askerler bastı politikacılar İslam ümmetini, evet. İslam diyarının ülkelerini daha da parçalamanın yollarını arıyorlar. Türkiye'den nasıl 5 ülke çıkar? Bunun üzerinde düşünüyorlar. Suriye'den nasıl 4 ülke çıkar? Yübnan'da nasıl dört ülke çıkar? Irak'tan nasıl dört ülke daha çıkar? İran nasıl 5-6'ya daha bölünür? Bunun plan ve projelerini yapıyor. <gülüyor> Yapmışlar da. Uygulamaya koyuyorlar. Daha çok koyacaklar Bizim bu gafletimiz devam eder. an önce kendinize gelmek zorundunuz. Bu konuda söylenecek şey o kadar çok ki nereden nereye ama Kur'an izleri böyle gezdiriyor. Seyahat ettiriyor. İbretle seyahat edelim dönelim görelim. Dünyada olan bitenden ay çıkartalım duruşumuzdaki yanlışlıkları düzelterek Allah'ın razı olacağı hale sokmasını dilerim. ve <gülüyor> Şayet Rabbimden geçmiş bir söz olmasaydı, yani azap ve helak için tahmin edilmiş bir vaade bulunmasaydı, lekana lizama. Azab. Kaçınılmaz olur ki. Gelir onların yakalarına yapışırdı. Burada belagat alimlerinin söyledikleri üzere ayet-i kerimede cüz'i bir takdim tekhir var. Bu da apayrı bir özelliktir. Çünkü acelin bin Müsemme ayet-i kerimelerin sonu hep ye ile çoğunlukla bitiyor. Ayet sonlarına ne diyorduk? Fasıla. Burada hasıla çoğunlukla yeğedir. Onun için musemna kelimesi yeğ ile bitiyor. Elif-i ile bitiyor. O şekilde olması için bu sakbin takdir yapılıyor. Yoksa ayet-i kerimenin e, normal bir insan kelamı diyelim olsaydı ayetin nazlu şöyle olacaktır. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِنْ رَبِّكَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ Sebeqa ve lewla kelimetun sebeqat ve ecelun musemme lekeze lizame olacaktır. Yani ve kelime kelimetun sebeqat ve Rabbike ve ecelun musemme lekeze lizame. Beşer kelamından böyle olması daha güzel olurdu. Eğer yani Rabbinden geçmiş bir söz ve tedbis edilmiş bir vade olmasaydı azap Onların yakasına yapışacaktı. Adam kaçınılmaz olacaktı. O hâde tasbir alâ mâ yakûlûn. Sen söylediklerine sabret. Ve sebih bihamd-i Rabbik. Ve Rabbini hamdile ile sesmih et. Cenab-ı Allah'a her türlü eksiklikten tenzih etmek, yüceltmek evet. demek. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce. Doğuşundan önceki namaz sabah namazıdır. Batışından önceki namaz ise biliyorsunuz ikinci namazdır. Bir de gece vakitlerinin bir kısmında da namaz tesbih tesbih et. Burada tesbih namazın Adıdır. Namazın adlarından bir adı. Namaz. Halile namaz tesbihi de kapsıyor. Zikri de kapsıyor. Tilaveti de kapsıyor. Rükûsü yudu da kapsıyor. Yani kelimesi burada an kelimesinin çoğuludur. Gecenin muhtelif vakitlerinde zamanlarında Müfessirlerin bir kısmı bunu tehdid namazı olarak bir kısmı geceleyin kılınan her bir namaz hakkında kullanmışlardır. Çünkü yapsı namazı da geceleyin kılınan bir namazdır. Ve etrafen nehar Ve günün başlarında ve uçlarında başında ve sonunda da <gülüyor> taraflarında da ne yap? Allah'ı sesli et. Ve <gülüyor> allete <gülüyor> Umulur ki razı olursun. Allah'ın yani niye razı olacaksın? Allah sana verecek. Böylelikle mükafatı neticesinden gönlün hoşnut olacak. Seni hoşnut edeceğiz yani. Hoşnut olmak istiyorsan bunları yap demedim. Bunları yap. Hayata genişlik veren çok müstesna bir öğütle karşı karşıyız. Ve la temudda aynayka ila ma mut'na bihi azwajam minhum zahrata hayatid dunya linftinehum fi. Ver isku rabbika khayrun wa diyor gözlerini onlar ben bir kısmına dünyanın Dünya hayatının süsü olmak üzere. Ama onunla kendilerini sınamak ve fikriye düşürmek için verdiğimiz türlü türlü nimetlere veya bolluklara gözlerini dik yer Gözün orada kalmasın. Onların var niye beniz yok? Zenginlik sahip Olamamak, sahip olabilmek değil. Zenginlik sahip olduğunun kıymetini bilmenin yanında sahip olduğunun kıymetini bilmenin yanında sahip olduklarına şükredebilmek ve onlarla yetinebilmek demektir. Yani zenginlik göz tokluğudur. İnnel gina gilen nefs Gerçek zenginlik nefsin zenginliğidir. Göz topluydu. Cenab-ı Allah peki türlü türlü nimetleri niçin dünya ehline vermiştir? لِنَفْتِنَهُمْ fi. Onunla onları sılayalım veya fitneye düşürelim diye. Yani bu İlla onların hayırınadır diye bir şey yok. Onları senden üstün tuttuğumuz için ey mümin vermiyoruz. Bu bir imtihandır. Seni böyle ağır bir imtihana tabi tutmuyorsak bu sana olan merhametimizden demektir. Dolayısıyla mümin varlık içerisinde dahi israfa yönelmez. Mümin varlık içerisinde olduğu zaman azıp şımarmaz. Şükrü, ihmal etmez. İnfakı, kesinlikle amsatmaz. Çünkü, o mala sahip olanın kendisi değil, kendisinin bu mal üzerinde sadece Allah'ın bir halifesi olduğunu bilir. Onun emrettiği şekilde vekaleten o malı kullandığını bilir. Hacı amca bu elkimin er ne i̇şte iken biz onun vekiliyiz falan der. Ya şu garip adam bu evi ver. 200 lirada ucuza ver, 100 lirada ucuza ver. Vallahi de billahi de zuri aliye der. Fark ediyorsunuz bunlar değil mi? Hey. Allah'ı korkuyorum. İnşallah bunlar bu gibileri üzerimize bela çekecek kadar çok değildir. Bunları, de bu gibileri gerçekten münasib insanla uyanmak Adam bunu söyleyebiliyor ya. Üstelik de evine kübet gibi. Gidiyorsun kardeşim ben buna kebiydim diyorsun. Olmaz diyor ben yemin etmişim. Ya böyle yemin mi olur? Bu yemini bozmak vacip. Bu yeminde durmak caiz değil. Hayır yapmamak üzere yapılan yemin Allah'a başka bir isyandır. Böyle şey olur mu? Yemin ettim diyor Suriye'ye yardım Ya dünya iki gündür dedikleri gibi. Döner dolaşır Allah kimseyi bu hale düşünmesin. İbret almak lazım, korkmak lazım. Onlar da bir zamanlar kendi evlerinde, yurtlarında aziz bilir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla dünya hayatına, imkanlarına, sağlığına, sıhhatine, servetine... Fitne gördüğünde bakmak ve her zaman bunlarla sınanmakta olduğumuzu hakkına varmak zorundayız. <gülüyor> Rabbinin rızkı diyor daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ona bak. Rabbin sana ne kadar rızık vermişse onun hayrından istifade etmeye çalış. Vemur aheleki bis salati vestbir aleha Aile halkına da namazı emret. Sen de onun üzerinde sabırla ve sebatla cevaplık, devam et. Adam yeni namaza alışmış fakrada bildiğiniz gibi bir gün kurmuş, bir gün kolumuş, bir gün kolumuş. Sen caddede bir kere atmış. Ne bu ya kolum bitmiyor demiş. Böyle şey olmaz. Kolum kolum bitmiyor tamam gücün yetiyorsa bu andan itibaren hava nimetinden istifade etme. Kıl kıl olur mu? Sen de hayatı bir aşağıya bitmiyor. Bitince o da bitsin. Biz belli bir süreliğine Allah'a kul olarak yaratılmadık ki. Kuluk bizim hayatta kaldığımız sürece bizi bırakmayacak olan vasfımızdır. Bizden ayrılmaz. Ölene kadar. Tadikat etmek lazım. Mümin yalnız kendisi Allah'a ibadet etmekle kalmaz. Çevresini de ıslah eder. Aile halkına emredecek kendisi sallamayacak. Böyle bir şey olmaz. Ve emur ehleke mis salati ve istabir Aile halkına namazı emret sen de onun üzerinde sebatla, ısrarla devam et. Onu sürdür. Allah'ın izniyle namaz yaşadıkça, vaki kaldıkça, ümmette hayır devam edecektir. Fakat, namazı olmayan bir ümmetin, ibadeti olmayan bir ümmetin hayırda kalmaz. O dikkat eder. la نَسْأَلُكَ رِزْقًا Cuma günü bile oluyor. Kardeşim niye dükkanını kapatmıyorsun? Alışveriş haram bu saatte. Ya işte şöyle söyle böyle müşteriler. Rızık Allah'ın teminatındadır. Müşterisi bilgirmesine sen Allah rızası için kapatırsan, belki o müşterini kaybedersin ama Allah o müşteriden daha fazla bereket verir sana. Kazanç illa bizim kazandığımız sayısal para değil, <gülüyor> Yazancımızda Cenab-ı Allah bereket ihsan eder. O bereket birçok servetin yerini tutar. Bazen de maddi olarak deriz, bereketidir. Allah tüm bu her şeye kadir. Nihayet insanı bir mağazaya, bir dükkana, bir iş yerine yönelten de Cenab-ı Allah'tır. Yönlendiren O'dur. Güç, kudret her şey onun elinde. Kalplerimiz onun elinde. Onun için Yok mi meseleyi rızık endişesiyle sakın bir imadeti terk etme gibi bir hale kimse girmesin. Nahnu narzuquk seni rızıklandıran bizleriz vel akibetu bil takva. Güzel akıbet ise takvaya aittir. Yani takvalı hareket eden kimselere aittir. Özel olarak da huzuk endişesiyle salih ameli terk etmeyenlerin akıbetleri güzel olur demektir. huzuk endişesiyle salih amellerini terk etmeyenlerin akıbeti güzel olur. Ve kâlu lâ ye'tînâ bi âyetim bin Rabbi. Kâfirler dediler ki ya bu Muhammed bize Rabbimden bir ayet getirmeli değil miydi? Niye getirmiyor? Şuna bak. Sanki gelen ayetler az. Yüsterdiği mucizeler az. Kur'an-ı Kerim az. Nitekim söylüyor. <gülüyor> Onlara ilk sayfalarda yani Musa'ya, İsa'ya indirilenler İbrahim'e indirilenlerin sahifelerinde yazılı olanların açıklaması gelmedi mi? Bunlar hepsi onlara açıklandı. Tek tek söylendi, bildirildi, izah edildi. Niçin onlara dikkat etmiyorlar? Gelmiş bütün bunlar, ayetler geldi, açıklamalar geldi, yine peygamber niye bize kitap getirmiyor? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ Eğer bu Kur'an onlara gelmeden önce o müşrikleri helak etmiş olsaydık nekalu Rabbena lewle erselte illeyna rasula. fenettebi ayatike min kabli enne zillah ve nekser. O zaman kesinlikle şöyle diyeceklerdi. Rabbimiz neden bize bir rasul göndermedin ki gönderseydin biz o takdirde zelil olmadan rezil olmadan senin ayetlerine tabi olun gider. Göndersen bir türlü göndermesin bir türlü Ayet göndermesin böyle diyecekler Ama artık böyle diyemez. Allah'a karşı ileri sürecek bir delilleri bulunmamaktadır. Kul kullu muterabdis veki hepimiz <Sessizlik> Bekleyen kimseleriz. Bekleşmedeyiz. Yani ben Allah'ın bana vahidini size de tehdidini bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz. Benim acaba doğru mu? Yalancım olduğumu göstermek için bekliyorsunuz. Benim yalancılığımı ispat etmek için bekliyorsunuz. Ben de Rabbimin vadinin hak olarak gerçekleşeceğine inanıyorum ve onu bekliyorum. Bekleyin bakın. Tehidiktir bu. Siz bekleyin. Fesete'lemûne men ashabı sıratı sivîl ve men ihtedâ. Dost doğru yolun sahipleri kimlerdir? Hidayet bulan kimlerdir? Pek yakında bileceksiniz. Kıyamet öyle uzak görünmüyor Kur'an Çünkü ebediliğe göre dünyanın ömrü bir noktadan ibarettir. Değil bir neslin, hele bir insanın hiç bahsedilmez, değil bir neslin, değil bir kavim, değil ardı arkasına devam eden belli bir uygarlığın, dünyanın ve meşeriyetin ömrü bile ebediyetin karşısında Hiçbir şey sayıl etmez. Onun için pek yakında bileceksiniz. Ve bu kişi bazında <gülüyor> ölüm ile her şey belli olacak. Ölüm anında herkes hakikati öğrenmiş olacak. Kendisinin hak üzere mi, batıl üzerine mi olduğunu bilecek. Onun için bizler izlediğimiz yoldan eminiz. Yolumuzun doğruluğu noktasında kalbimiz serap itma inan doğrudur. Bütün kalbimizle biz izlediğimiz yolun doğruluğunda emin olduğumuz için beşeriyeti ancak bizim bu inancımızın akidemizin kurtaracağına in Beşeriyen dünyada da ahirette de sıkıntılardan ancak İslam ile kurtulabilir. Kur'an ile kurtulabilir. Onun için bizler büyük bir sorumluluk yüklenmek durumundayız. sağ doğrusu yüklenmiş vaziyetteyiz. Mümin olmak sorumlu olmak demektir. Allah'a karşı, kendimize karşı, ailemize karşı, ümmetimize karşı, ve bütün beşeriyete insanlığa karşı sorumluluklarımız var. Onun için bedenimizi dinlendirecek kadar istirahatler dışında inanın kendimize ve beşeriyete bir şeyler katmadığımız ufacık bir zaman bile geçirme hakkımız olur. Öbür türlü Cenab-ı Allah dilerse bizleri hep boşa harcadığımız zamanlar dahil isabetli işlerimizden, yanlışlarımızdan sorumlu tutar. bu onun iradesi ve kudreti dahilindedir. Yaparsa da zalimlik etmez haca. Adaleti tecelli eder. Rabbimizden bizlere ona karşı meşuliyetimizi azaltacak. Meşakkat için indirilmemiş olan bu yüce Kur'an-ı Kerim'in gereklerini hayatımız boyunca kendi çevremizde, çoluğumuz, çocuğumuz hakkında, ümmetimiz hakkında. Onu tatbik edebilecek, hayata geçirebilecek gücü, kudreti, fakati, ahkamını bütünüyle, büyük bir aşkla, şevkle, azimle, kararlılıkla yaşamayı, yaşatmayı kolaylaştırmasını nasip ve müyesser buyurmasına rica edersin. طبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عزاتا فقنا عذاب النار طبنا فينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان طبنا هذنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا بالمتقين إماما سلطان رب العزة أرنا يتقون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين أنجز كذا إن شاء الله plus the adjustment.